بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيماً لنبيه وتكريماً لصفيه Bismillahirrahmanirrahim. Ma ismihi şey'un fi'l ardı ve la fi's sema. Ve hu's semi'u'l alim. Muhterem kardeşlerim. Bu akşamki konumuz insanı helaka sürükleyen mevzulardan konulardan biri olan Allah'a ortak koşma, şirk koşma konusu olacak inşallah ustane. Bu mevzuya girmeden önce Yusuf, konuya girerken konuyla ilgili konuya girizgah mahiyetinde olan bazı ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifleri takdim etmek istiyorum. Allahu Teala kendi koymuş olduğu sınırlarını aşanlar hakkında şöyle buyuruyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ya'sil ve resûlih ve tetadd hudude yudkhilhu naren halidan fiha ve lehu muhin kim allaha ve rasuluhu asi olursa allahın koymuş olduğu hududu sınırları çiğinerse allahın koymuş olduğu sınırlarla oynar ise Allah onu cehenneme sokar. Bir daha asla çıkmayacak şekilde onu cehenneme sokar. Ve orada ona azap verici bir azap, elen verici, ihanet edici bir azap vardır. Yine başka bir Ayet kelimesi ve temmet kelimesi Rabbine sırf kan ve adla Allah'ın senin Rabb'inin kelimesi adalet ve doğruluk ile tamam bulmuştur. La mubaddil alikelimati. Allah'ın kelimelerini, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın hükümlerini asla değiştirecek yoktur. Ve huves semîul alîm. Allahu Teala her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَجْتَنِبُوا Sizi neyden sakındırdıysam, neyi size yasaklamış isem, ondan sakının, o iş yapmaktan sakının. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَفْعَلُوا مِنْهُمَّ اسْتَطَعْتُمْ Size neyi emrettiysem, elinizden geldiği kadar, onu yerine getirin Değerli hanfendi kardeşlerimiz tarafınızdan buraya kadar sesler ulaşmakta lütfen camide konuşmayalım sohbet etmeyelim camiler Allah'ı zikretmek için inşa edilmiş olan Allah'ın evleridir sohbetlerimizi namazdan sonra inşallah dışarıda yaparız. Hanım kardeşlerimizden özellikle rica ediyorum sesleri buraya kadar ulaşıyor. Sohbeti lütfen keselim. Evet, teşekkür ederim. Değerli kardeşlerim, Araf suresi 157. ayet-i kerimede Allah-u Teala şöyle buyuruyor وَيُحَيْنُ لَهُمُ الطَّيِّبَاتٍ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ الْخَبَائِثٍ Allah güzel olan şeyleri insanlara helal kılmış, kötü olan şeyleri de insanlara haram kılmıştır. Bu ayeti kerimeden şunu anlıyoruz. Allah'ın helal kıldığı her şey güzeldir, temizdir. Onda afiyet vardır, onda selamet vardır. Allah'ın haram kıldığı her şey kötüdür, zararlıdır. Onda insana zarar vardır. İnsana orada mutlaka bir eziyet, bir eza, cefa vardır. Öyleyse eziyetten, azadan, cefadan sakınmak isteyen Selamete erişmek isteyen her mümin Allah'ın emir buyurduğu gibi hareket etmek durumundadır, zorundadır. Allah'ın buyruğuna uymak zorundadır. Allah'ın her buyruğunda hikmetler var diye söylemelidir. Ve bu hikmetlerin neylini bu hikmetlere ulaşmayı arzu etmeli ve bu şekilde gayret sarf etmelidir Değerli Kardeşlerim Başka bir ayet-i kerimede şura 21. ayet-i kerimede allah Teala şöyle buyuruyor Emlehum şureke Onların Allah'a ortak koştukları mı var yoksa Şera'u lehum Mine din dinde din konusunda onların onların rızasına isteklerine hevalarına arzularına uygun kanunlar düzenleyen kanunlar teşri eden ortaklar mı edindiler yoksa o insanlar? Ma lüm Allah'ın izin vermediği konularda Allah'ın haram kıldığı konularda onun haram kıldığını helal kabul edecek ortaklar mı kendilerine ihtas ettiler yoksa Ve burada Allahu Teala'nın tuhafına gidiyor. Allah'ın haram kıldığını helal kılan ortaklar edinmek Allah'ın helal kıldığını haram haram kıldığını helal kılan Allah'a eş eşler ihtas etmek ortaklar ihtas etmek değerli müminler şirkin Allah'a ortak koşmanın en bariz örneklerinden biridir o yüzden Allah'ın Haram kabul ettiği bir şeyi insanlar ve insanlar adına kanun yapanlar helal kabul edemez. Allah'ın helal saydığı bir şeyi insanlardan hiçbiri haram sayamaz. Çünkü din Allah'ındır. İnil hukmu illa lillah. Hüküm vermek ancak Allah'ın değil midir? Hüküm verme yetkisi Sadece ve sadece Allah'a ait değil midir? Bela, bilakis Hüküm verme yetkisi Allah'a aittir. Helalleri Allah belirler. Haramları Allah belirler. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu Allah belirler. Allah'ın dışında hiçbir mahluk hiçbir melek bu konuda yetkili değildir peygamberler Allah adına Allah'tan haber alarak Allah'tan emir alarak bu konuda helaller, haramlar koyarlar ve bu yapmış oldukları şey Allah adına bir işi bir sorumluluğu bir elçiliği yerine getirmekten başka bir şey değildir. Onlar da kafalarına göre hüküm vermezler. Ancak Allah'tan gelenleri insanlara aktarırlar. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَةِ اِنْ هُوَ اِلَّا O ki, o peygamber ki heva hevesinden asla konuşmaz. Heva hevesinden asla hüküm vermez. Onun söyledikleri Allah'tan gelen vahiyden başka bir şey değildir. Onun söyledikleri, dedikleri, buyrukları, buyurdukları Allah'ın sözlerinden, Allah'tan gelen vahiyden başka bir şey değildir. Allahu Teala böyle buyuruyor değerli kardeşlerim. Başka bir ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyurur. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَزْسِنَتِكُمْ اَلْكَذِبَ هَذَا Ağzınıza gelen geldiği gibi, dilinizin döndüğü gibi, aklınızın estiği gibi, Heva hevesinizin, heva hevesinizin estiği gibi Aha bu helaldir Aha bu haramdır Demeyin Yalan yere böyle bir iftirada bulunmayın Ahkam kesmeyin Kendi kafanıza göre helaller koymayın Kendi kafanıza göre haramlar koymayın Allah'a Allah adına iftiralarda bulunmayın yalanlar söylemeyin allah Teala böyle buyuruyor şu haramdır bu helaldir diye ahkam kesmeyin kafanıza göre bunun haram olduğunu şunun helal olduğunu ancak Allahu Teala belirler ancak Kur'an belirler ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'tan getirmiş olduğu haberler, belirler değerli kardeşlerim. Başka bir ayeti kelime de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kul ta'alu etl ma harrama rabbukum aleykum. De ki ya Muhammed, gelin gelin. Allah'ın size haram kıldığı şeyleri söyleyeyim size. Allah'ın haramlarını size okuyayım. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'ın size en başta haram kıldığı şey asla ve kat'a Allah'a ortak koşmanız Allah'ın size ilk başta haram kıldığı şey Allah'a ortak koşmanızdır Allah'a ortak koşmayın ey Resulüm onlara de ki gelin Allah'ın haram gördüğü şeyleri size söyleyeyim birincisi Allah'a ortak koşmayın Allah'ın en başta kızdığı Haram kıldığı, gazaba geldiği şey insanların başka bir insanı, meleği, resulü veya herhangi bir varlığı Allah'a ortak koşmalarıdır. Birinci günah budur. İkinci büyük günah, ve bil walideyi ihsana anne babaya iyilik edin anne babaya asi olmayın anne babanın hakkını iade edin yerine getirin ona iyilikte bulunun onlara bakın onlara hizmet edin onların duasını hayır duasını alın dar gününüzde küçüklüğünüzde bebekliğinizde onlar büyük bir merhamet büyük bir şefkat ile size nasıl baktıysa sizde onlar ihtiyarlayıp çocuklaştığında, siz genç olduğunuz, sizin genç olduğunuz, sağlıklı, afiyetli, güçlü olduğunuz o zaman diliminde, siz de anne babanıza aynı merhamet, aynı sevgi, aynı saygıyla bakın. Bunu yapmazsanız ikinci büyük haram işlersiniz. Allah'a şirk koşmaktan sonra en büyük günah anne babaya bakmamaktır Allah'a ortak koşmaktan sonra en büyük günah kişinin anne babasına ihsanda bulunmamasıdır iyilikte bulunmamasıdır değerli kardeşlerim o yüzden anne hakkı baba hakkı o kadar büyüktür ki Allah hakkından sonra ikinci derecede gelir Allah hakkından sonra ikinci derecede gelir Buna dikkat edelim Ve la tequlu, ve la tektulu, ailenizden imlaat. Üçüncü büyük günah, acılık korkusuyla, acılık korkusuyla çocukları Öldürmektir Üçüncü büyük günah budur. Acılık korkusuyla, sofrada ortak olacak ekmeğe yeme ortak olacak diye çocuğu doğan çocuğu öldürmek biliyorsunuz evvelden bu var idi yapılır idi bu zamanda yapılıyor mu yapanlar olabilir ama elhamdülillah bu asırda biz duymuyoruz acılık korkusuyla çocuğunu öldüreni ancak şu oluyor Bakamam yani Bakamam diyor Bakmaktan çekiniyor Ve bu şekilde e, Hanımı hamileyken Kürtaj yoluyla Çocuğu Aldırıyor Ben bakamam diyor Bakamam Doyuramam yediremem içiremem Terbiye edemem Ancak değerli kardeşlerim Malikilere göre anne karnına düşen çocuk ilk günden itibaren kürtaj ile alınamaz. Haramdır. Malikilere göre. Ülemanın ekseriyetine göre 40 günden sonra kadının hamileliğinin 40. gününden sonra kürtaj yoluyla anne karnından alınan çocuk sebepsiz yani ölüm tehlikesi yok annenin ölüm tehlikesi yok herhangi bir tehlike yok sadece bakamam korkusu var bakamam korkusu var bu korkudan dolayı 40. günden sonra annenin kürtaj yoluyla Çocuğunu aldırması haramdır. Ülemanın ekseriyetinin ittifakla söylemiş olduğu bir durumdur. Neden? Çünkü anne karnında kalbi atan bir canlı var. O canlıyı katlediyoruz, kürtaj ederek kolunu bacağını kopartmak suretiyle, kafasını kopartmak suretiyle onu parça parça dışarı çıkartıyoruz. Bu bir katliamdır. Bu bir cinayettir. Ülema bunu haram görür değerli kardeşlerim. Bu ayeti kerimede işte bu durumda yasaklanmak kadır. Bu ayeti kerimede acılık korkusuyla bakamam, edemem, terbiye edemem, okutamam korkusuyla 40. günde itibaren ulemanın ekseriyetine göre 40. günde itibaren anne karnında bulunan bir çocuğu parçalamak suretiyle kürtaj yoluyla dışarı atmak onu katletmek haramdır. Haram olduğu Allah tarafından beyan ediliyor. Aynı zamanda bunun üçüncü büyük günah olduğu ifade ediliyor en büyük günah Allah'a şirk koşmak ikinci büyük günah anne babaya bakmamak, itaat etmemek onların ihtiyaçlarını gidermemek üçüncü büyük günah çocuğu öldürmek bakamam, edemem korkusuyla bunlara dikkat etmek lazım değerli kardeşlerim bunlardan sorulacağız yani bir kadın benim karnımda olan bir çocuğa kim ne der ki o benim karnımda olmuştur benim onu katletme yok etme kürtaj yoluyla parçalama hakkım vardır diyemez böyle bir hakkımız yoktur bir annenin bir bayanın veya bir babanın böyle bir hakkı asla yoktur değerli kardeşlerim Yine konumuzla ilgili başka bir ayeti kerime de yani helaller ve haramlar ile ilgili Allah'ın haram koyuculuğu, kanun koyuculuğu ile ilgili başka bir ayeti kerime de şöyle buyuruyor Allahu Teala. İnne Allah haram bay'al hamr ve'l meyt ve'l khinzir ve'l asnam. Allah, alkol içki satışını haram kılmıştır. Allahu Teala, içki satışını, alkol satışını haram kılmıştır. Hakeza, alkol yapılacak bir nesnenin alkol yapılmak üzere üretimini ve satımını da haram kılmıştır. Alkol üretilen, içki üretilen, hani tıbbi amaçlar dışında insanların içerek sarhoş olmalarını sağlayan, sarhoş olarak çeşitli cinayetler işlemelerini sağlayan, çeşitli trafik kazalarıyla insanların canlarına kasteden o melaneti üretmek, satmak, yetiştirmek, ham maddesini satmak, ham maddesini üretmek haramdır. Allahu Teala bunları haram kılmıştır. Aynı zamanda el-meyte ölüyü satmayı haram kılmıştır. Ölü hayvanı satmayı haram kılmıştır. Öyle oluyor ki bazı insanlar boynuzla dalaklanan bir hayvanı kasabı çağırıyor biraz önce diyor can çekişiyordu kestim al diyor götür halbuki hayvan ölmüştü bir saat sonra gitti hayvan ölü yalandan yere vurdu bıçağı kasaba sattı adamı da kandırdı bu canlıydı dedi bu ölü hayvanın satımı bu şekilde yalan söyleyerek satımı haramdır o hayvanın etini yemek haramdır satımı haramdır ondan alınan para haramdır Vel khinzir domuz domuzu satmak yetiştirmek etini satmak etini yemek haramdır küllü yem vel asnam putları yapmak satmak onları inşa etmek bunlar da haramdır Allah bunları haram kılmıştır değerli kardeşlerim İnna Allah'a izah harama şeyen harama semene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Allah bir şeyi haram kıldıysa o şeyin bedelini fiyatını onu da haram kılmıştır onu satmayı da haram kılmıştır bir şey haramsa o nesnenin satımı da haramdır değerli kardeşlerim esas konumuza gelemedik bunlar Allah'ın hüküm koyuculuğuyla ilgili meselelerdi Esas sizlere takdim etmek istediğim mevzuyu Allah nasip ederse başka bir akşama saklıyoruz. Allahu Teala cümlemizi haramlardan korusun. Allahu Teala cümlemizi itaat edenlerden eylesin. Ve ahru davana enel hamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi